Açık beyin My brain is always Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit Günaydın efendim Günaydın efendim Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit karşılarınızda Evet efendim Dersini çalıştın mı? Oo oh, ezber yaptım Gördüğün gibi bir tomar kağıtla geldim Hey, hadi ee, yani televizyon olsaydı çok açık bir şekilde görünürdü de En azından sen, sen şahit oluyorsun Evet senin zenginliğin benim yoksulluğum pek ee, Estağfurullah efendim Nerede kaldıydık? Şimdi efendim e, ha, Tabii geçen hafta Bir e, son cümleyle Bitirirken e, Kural dışı Yerine göre de Ahlak hmm. dışı sayılabilen davranışların yaratıcılık ve sanatteki rollerine bakmak için e, önümüzdeki programda e, ele alırız demiştik. Yani böyle bir e, şey kesiklik olmasın e, programların arasında ek konular girmesin diye ben e, buradan devam etmeyi öneriyorum. Güzel peki. Ama yine de e, bir başlangıç yapmayı düşünüyorum. Daha sonra e, konuya girelim diyorum. Çünkü e, bildiğin gibi genellikle bir sanat eseri konusunda e, fikir sahibi olmak için o eserin kendine bakma yöntem benimsenir. Olağan kurgu da aslında bu yöndedir. Yani müzeler, sergiler genellikle bu amaca hizmet ederler. Bu yaklaşım içinde insanlar Baktıkları sanat eserinin kime ait olduğunu bilirler tabi. Ancak yine de o sanat eserinin adını bildikleri sanatçı tarafından hangi koşullarda ve nasıl kurgulandığını e, ya bilmezler ya da ihmal edilen ikinci türden bir bilgidir bu. Ve e, genellikle de bilinmez. Bu konudaki ayrıntılar genellikle o sanatçının işte yaşadığı yıllarla, o eserin hangi yılda yapıldığıyla, sanatçının yaşadığı ülkeyle hatta bir şehrin semtiyle sınırlı kalır. İşte Gogen'in Tahiti'de e, tablolar yaptığı bilinir de e, adamın e, beş çocuğu arkada bırakıp e, Tahiti'ye gittiği e, ve neden oraya gittiği falan pek e, gündeme gelmez. E, Cézanne'ın Paris'le ilişkisi ve Pro Provence'le ilişkisi bilinir. Prens'in Bruger'in Flemish köylerinde ilişkisi bilinir de devrin sosyal bir tarihçisi olduğu genellikle atlanabilir. Ee, böyle şeyler var, ayrıntılar var. Oysa bu eserlerin yani yapanların davranış biçimleriyle ve yaşam tarzlarıyla da yakın ilişkileri vardır. Dahası sanatın felsefeyle ve davranış bilimleriyle giderekten nöre bilimle ilişkisini sorgulayabilmek, sanatın arkasındaki insan materyalinin sorgulanmasıyla da ilintili olmak zorundadır. Bu tür bütüncül bir yaklaşım çabası, belki de bizi sanatsal imgelerin filiz verdiği, doğduğu doğal ortama, sanatçının beynine götürebilir. Yani burada da hareket noktası sanat eserinden önce sanatçının davranışlarının ilgilenmesi olabilir. Popüler kültürde ee, bu ilişki genellikle olumsuz bir şekilde irdelenir. Yani sanat eserleri e, çok beğenilen e, insanların özel yaşantıları tavsiye edilmez, önerilmez. E, bir çeşit şey yani imamın dediğini yap yaptığını yapma meselesi. Yani görünüşte herkes bu sanat eserlerine hayrandır ama o sanat eserini yapan kişinin hayatına gelince e, garip bir suskunluk oluşur veya negatif imkeler oluşur. Bizim e, sanat eserini anlama konusundaki e, bütüncül yaklaşımımız e, bu dışlamayı e, reddediyor veya en azından bu dışlamayı e, haklı göstermiyor ve dolayısıyla yani e, sanatçının davranış biçimleriyle ilgili irdelemeden başlayarak e, sanat eserine yaklaşmak e, herhalde bu programın yaklaşımı olarak da doğru gibi geliyor. Ne dersin? İsabettir derim. Anladım. Ee, hım demiyorsun yani. Yok doğrudan hımsız bir isabet kaydettiğimi. Yani demiyorsun. Evet belki demiyorsun. Ee, araya bir yani soku, sokuşturabilirim daha sonra. Yok istediğin peki. kadar yani sokuşturabilirsin. O akıl var. O yanilerden ben güç alıyorum. Peki Ev. Evet, şimdi. E, peki o zaman ne dedik? Ne? Çok beğenilen bir e, yaratı fakat onu yaratanın e, beyni neyin nesidir? Evet şimdi kural dışı bir e, yerine göre de ahlak dışı davranış derken geçen programda yedi ölümcül huy meselesine değinmiştik ve formel bakışları da söylemişti bu yedi ölümcül huy meselesine. Ee, bazı örnekler vereceğim. Oradan girelim istersen meseleye. Ee, yani, örneğin Ma Prost e, yazmadan önce tüm gününü yatakta geçirilmiş. Ve eski yılları ve belleği düşünür. Oradan bir şey kaçırmamak adına bunu yaparmış. Bu tabi formel anlayışla yedi öl ölümcül huydan Tembellikle birebir ortaya Şimdi, e, e, yani enteresan bir şey söyledin abi. Hani e, tembellik, <gülüyor> istirahat hali. Bunu hadi e, beyin diline e, çevirelim. E, hiçbir şey yapmama. O zaman ne oluyor? E, beyinde bir şey olmuyor mu? Hı. E, görüyoruz ki oluyor aslında. Bir, ee, özel, bir e, belli. özel bir özel bir şebekе Aktif. Buna e, default mod şebekesi e, deniyor şimdi. Mm -hmm, mm -hmm. Aslında hani e, işte zihni en e, istila edip yok eden e, hastalık, Alzheimer hastalığı da öncelikle en erken dönemde bu e, mm -hmm. beynin istirahat bölgesini, e, default mod şebekesini e, haraplıyor. Anladım. Şimdi ve buradan biraz farklı bu. Tam da... E, Sanki e, şimdi ve buradanın tam tersine geride ve oradayı düşünen e, bir şey bu. Dolayısıyla başlıca derdi bellek olan e, bir, bir edebiyatçının... Bu, bu tür istiyareye e, yatması da gayet anlaşılır ve hoş da, hoş da bir metafor şimdi. E, değil mi? İşte bir kaybedilmiş zamanın peşinde koşan Marcel Prost e, işte yaratısı öncesinde e, istirahat halindedir. Muhtemelen bunun e, nörolojik karşılığı işte e, default mode şebekesine ait olan beyin bölgeleri e, işte parıl parıl parlamaktadır. Evet, işte po popüler kültür e, Prost'un davranışı konusunda ne derse desin, e, nörobilim araştırmaları Frost'un doğru davrandığını gösteriyor deney sonuçları. Çünkü aynen de senin dediğin gibi e, default sistemde hareketsiz ve e, eylemsiz e, kabul edilen kişinin beyninde muhtemeldir ki bazı mekanizmalar serbestleniyor ve bu serbestlenme dolayısıyla... Diğer mekanizmaların karıştığı zaman e, kuşkulu ve ikiricikli hale gelen bellek mekanizmalarına daha rahat gire, girilebiliyor. He, he, yani hani Marcel Proust tarzı bir e, yaratığı için ben de <gülüyor> hani adam kıpır kıpır kıpırdasaydı istiyare yatmak yerine belki de değil mi? başka tür bir e, edebi yaratıcılıktan söz edecektik o zaman. Hayır tabi başka örnekler var zaten. Yani herkes istihareye yatmıyorsunuz sınır sanat eserinden önce veya istihareye yatmanız yatağa uzanmak şeklinde olmuyor. Mesela Sezan, Sezan saatler boyunca öyle bir elmaya bakarmış. Hatta ünlü sözü vardır. Bir elma yaparak Paris'i karıştırmayı umut ediyorum diyor. Tek bir elma. Şimdi Sezan e, saatler boyunca Elmaya bakarken ne görüyordu? Sezanın beyninde ne tür imgeler oluşuyordu? Onu tabii sezanın tablolarına bakarak belki görebiliriz. Böyle bir yöntem var. Bunun dışında, e, hani bunun dışından önce de e, gerçekten günümüzün nörobilim araştırmaları... E, ...görmenin sadece e, tekli bir, tek aşamalı bir olay olmadığını oldukça kompleks hatta bunu işte farklı şekilde ifade ediyorlar görmek düşünmektir görmek tahayyül etmektir şeklinde ifadeleri var kendisinin sözü de o yani görmek düşünmektir diyor Sezen ve o bakanın harcadığı zamana göre o kişinin beyninde zenginliğe dönüşen bir şey ve ...örneğin zaman zaman... Yani ...yeri ve zamanı gel, gelince... ...söylersin... E, ...istersen insan, insanın beyindeki ...görme bölgelerinin... ...farklılığından kısaca bahset. Hmm. Ben altı tane biliyorum... ...bölge olarak. E, yani işte hani biliyoruz ki... E, ...karmaşık bir beyine... ...sahip olmanın... E, ...çeşitli yolları var... E, Evet primatlar biz de bir primatlara dahil bir tür homo sapiens olarak. Ee, işte, gezegendeki en karmaşık beyinlerden birine sahibiz. Ama bu demek değildir ki e, homo sapiens beyninin her özelliği e, diğer organizmalarla kıyaslanmayacak karmaşıklıkta e, primatlar karada yaşayan bir e, memeli e, takımı olarak... E, Görsel bir evrimi temsil ediyorlar. Dolayısıyla da işte görsel işleme kapasitesi başka türlerle kıyaslanmayacak kadar genişlemiş durumda. Ama işte suda yaşayan bir başka takım katasea ki içinde balinalar, yunuslar tamamen farklı bir doğal adaptasyon sorularını çözmeleri lazım. Buna cevap aramaları lazım. Dolayısıyla da ee, o beyinlerde de işitsel alanlar e, e, hani, homo sapiensin kıskanacağı düzeyde e, gelişmiş durumda. Evet. E, primat e, görsel işleme e, potansiyeli e, öyle bir gelişkinlik taşıyor ki e, evrimde oldukça e, genç bir e, görsel hücre grubu e, statik nesneleri birbirinden işte sonsuz bir kesinlikle ayırabiliyor. Kedigillerin yapamayacağı gibi örneğin. Dolayısıyla artık farklı nesneler, durağan nesneler birbirinden ayırt edilebiliyor. En önemlisi, madem primatlar sosyal türlerdir, bir sosyal adaptasyonun gereksineceği aşina bir yüzü, yabancı bir yüzden ayırma yeteneği zuhur ediyor, gelişiyor değil evet. mi? Dolayısıyla primat beyninde e, tamamen yüzlerle uğraşan e, yüz uyaranı geldiği zaman çalışan başka da hiçbir şey yapmayan bir özel bölge var. Ki bu, evet. bu, bu, bu bir biçimde doğal ya da deneysel şekillerde e, haraplanırsa insanlarda örneğin enfarktüsü uğrarsa bu bölge artık o kişi prosopagnozi dediğimiz e, aşina yüzleri yabancı <gülüyor> yüzlerden ayırt edemez. Oraya yani. geleceğim birazdan. E, bu V1 ile V1'den başlayarak V6'ya kadar çeşitlenen görme korteksleri diyelim ki bizim e, çok yakınımız aynı zamanda kognitif toplantıların e, baş konuşmacılarından Semir Zeki'nin deyimiyle her bölge ayrı bir bilinç taşıyor ve ayrı bir bilinç oluşturuyor. Yani bilinci tabii nominal anlamıyla e, söylüyoruz. Noktalı virgül koyduğun yerde bir müzik arası vereceğiz. Oldu. Koydun mu şimdi? Ee, sen istersin ben koymam. mı? Hayır, hayır hayır. Zamanlama için ben sadece şey kırmızı bayrak al Peki o zaman e, aslında hazır e, yedi ölümcül günah konuşmuşken e, ben bugün e, nisyan ile Malul olmasaydı e, Hafızayı Beşer şeyi getirecektim. Marian Faithful'un e, Kurt Weill'un e, Yedi Ölümcül Günah e, dizisini e, kaydını getirecektim. Oradan başlar devam ederdik ama heyhat unuttum. Onun yerine e, radyonun arşivinden başka bir Marian Faithful e, Kurt Vahil ikilisi e, i̇şte ondan Mac The Knife dinleyelim. akşam dinleyelim. Akşama kadar hareketsiz bir şekilde yatıp e, hatırlamaya çalışsaydın. Evet, evet. Kıpır kıpır masaydım onun yerinde Yani bu parçayı bu getirecektim. Bugün. Ama yine Marian Faithfull, yine Kurt Weill. Uh, Make the <gülüyor> the Knife dinleyelim. Anladım. <gülüyor> oh, the poor shark. Yes, the sweet shark. It has big Very deep. And there's Mac Heath with his big knife, but it's hidden in his sleep. And this same shark, this poor sweet shark, it sheds red blood when it bleeds.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 Mackie Knife in hand Jenny Tala Poor wee Jenny There they found her Knife in breast Mackie's wandering On the west pier Hoping only For the best Mind that fire burn All through Soho, seven kids dead, one old flower. Hey there, Mackie, how's she cuttin'? Have another, hold your hour. For the price of one good screwing, Mackie Mackie, how could you? For the price of one good screwing, Mackie Mackie, how could you? Yani işte Utelamper'den dinlemeye alıştığımız Mike Denhaf Kurtweil bu kez Maryam Faithful'dan dinledik. Bakalım şey daha ilerki haftalarda Yedi Ölümcül günah Maryam Faithful'dan dinletmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim. Peki. Devamlı. Sanatçıların kural dışı yerine göre de ahlak dışı kabul edilebilen davranışlarının Onların hayatında bir yöntem haline dönüşüp ondan sonra da sanat eserlerine evlilmesinden bahsediyorduk. Ve aynı zamanda da nörobilimin bu konulardaki katkılarından evet. sö sö söz ediyorduk. Evet, evet değil mi? Yani insan sağduyuda bile baktığında bu adamların kafası bir tuhaf çalışıyor e diye düşünmesi lazım. İşte bu e felsefe, davranış bilimleri ve nörobilim işlemesi için Hiçbirini diğerinin yerine koymadan her üçünü bir e, zincirin halkası olarak aldığımız zaman buraya dikkatli bir şekilde girebiliriz diye. Peki dikkatli bir şekilde girmek yani spekülasyondan uzak. Evet yani, evet. E, <gülüyor> Nörolojik <gülüyor> deliller ne söylüyor diye evet, bakalım değil evet. mi? Hani, peki bu adamların beyinleri tuhaf da nasıl tuhaf? ...tuhaflığa dair ne örnekler var? Mesela şeyi hatırlıyorum. Ee, İzlanda gibi... E, ...nispeten... ...izole, nispeten... ...anakaraya uzak, yine batılı bir... ...toplum, batı tarzı çalışmalarının... ...yapıldığı. E, çok enteresan epidemiolojik çalışmalar var orada. E, öyle görünüyor ki... ...liderleri çıkaran... E, ...sanatçıları çıkaran... ...sülaleler... Aynı zamanda çılgınları da çıkarıyorlar. Şizofreni e, prevalansı. O ailelerde özellikle daha fazla. Ama e, efendi efendi e, yaşayan bir, sen ben gibi e, vasat insanların çıktığı sülaleler e, ne şizofren çıkarıyor e, ne de lider sanatçı çıkarıyor. Yok benim neyi çıkartacağım. Yani pek Belli olmaz yani bu yaştan sonradan bir kira <gülüyor> çıkart, işte. çıkartabilirim. O bakımdan vasatlığı kabul ediyorum ben. Dur ben yine şey hani bunu tevazu mu demeli yoksa Yok. övünme mi demeli bilmiyorum ama bütün normalliğimizi sunarak da vasat evet. kabul edeyim her ikimizi de. Evet. E, e peki vasat olmanın bir getirisi var tabii ki. İyi sosyal uyum problemsiz bir sosyal uyum. Tabii. Ee, ama bir bir şeyi de var muhtemelen. Bir bedeli de var. Ee, madem eğer bu e, bu epidemiyolojik çalışmalardan bir spekülasyon yapacaksın evet. o zaman ey farkında olmayan bir bedeli e, var. Evet. Yani artistik yaratıya sen ben biraz uzaksız. Ee, böyle bir toplumsal liderliğe de uzaksız anlaşılır ee, peki seni tenzih ederim o uzalık tabi de Hayır. yani benim uzak olduğum başka, başka bir nedenden dolayı gülüyorum. <gülüyor> peki e, o zaman ne oluyor da oluyor? E çılgın, çılgınlık e, onu derhal bir medikal e, terminolojiye çevirirsek e, şizofreni. E şizofrenlerin beyinlerinin e, normallerden daha tuhaf olduğuna dair zaten önce bir e, bir bir değil mi... E, duyulu bir yaklaşım vardı. Yani beyni kesince aşikar gözükmüyor bunların patolojileri ama giderek daha ultra stüktüre varınca e, hani anglo-saksonca wiring denilen e, beyin hücrelerinin birbiriyle ilişki kurma tarzı e, normallerden daha farklı besbirlik. Peki benim e, mezun olduğum ve doşentliğimi de aldığım, senin ise öğretim üyeliği hala sürdürdüğün İstanbul Tıp Fakültesinin psikiyatri e, bölümünde e, yanılmıyorsam Süleyman Velihoğlu hocanın e, ve devamcısı da olacağı yazıcı tahmin ediyorum. Ve psikiyatrik hastaların sanatsal aktiviteleriyle ilgili. Evet, evet yani bir, bir, bir, bir e, sanat psikopatoloji laboratuvarı vardı orada. Bir ve, koridor var ayrıca. Olacağı yazıcı e, işte Süleyman hocanın... E, ...mirasını güneş ışığına çıkardı... ...gerçekten olağanüstü bir arkeoloji çalışması... ...yaptı ve muazzam bir... ...muazzam bir koleksiyon ortaya çıktı... ...Süleyman Hoca... ...anlaşılan bir... ...bir özel tedavi yöntemi olarak... ...kullanıyordu bunu. Ortaya çıkan sonuçlar... o şizofreni veya sanatçı... ...beyni konusundaki ayrımı... ...çoğu yerde... ...geçersiz kılan... ...bulanıklaştıran... ...neyin nerede olduğunu... Düşünmemizi engelleyen bir ayrım gibi geliyor. Yani burada e, birazdan Van Gogh'tan bahsetmeye çalışacağım. Herkesin aklında kulağını kesen ressam e, imajı var. E, resimleri var. Ve burada biz onun nerede yer aldığına pek ilgilenmiyoruz gibi geliyor bana. ...oradaki beyin işlevlerinin... ...nasıl kurgulandığıyla daha çok... ...ilgileniyoruz gibi geliyor. Peki. Ele işaret ediyor. Sonuna doğru geliyoruz. Gelecek... ...hafta biraz daha... ...sistemli bir şekilde içine gireriz bunun. Şu yanlış... ...mesajdan da kaçınmak lazım tabii ki. Yani yaratıcılar... ...şizofrenlerdir. Haşa. Fakat... ...normalite bir bir Gauss eğrisinin bir çan eğrisinin işte işte yüzde onla yüzde arasındaki genel kısmını kapsıyorsa aşağıdaki yüzde on ve ilerideki yüzde on ki bunlar bazen örtüşebilirler normal dışı gelişmiş bağlanmış beyinler diye düşünelim e peki işte böyle. muhtemeldir ki bunlar. Evet. Bunlar arasından çılgınlar ve yaratıcılar çıkıyor. Tabii. Bazı yaratıcılar aynı zamanda çılgın olabilirler ama bu mutlak bir ilişki değil tabii ki. Evet, istersen bu haftaki programımızı son yıllarda, son 5-10 yıl içinde tanımlanan demansın özel bir türü olan, frontotemporal demansları olan insanların... Tabii. Bir, bir değil mi? Bir e, demans korkunç bir şey diye düşünüyorum işte Alzheimer hastalığı. Fakat özel bir öyle bir demans var ki frontotemporal demans bir nevzuhu bir yaratıcılık ortaya çıkıyor. Bir şeyler ortadan kaybolurken e, daha önce bu e, özelliği olmayan bir kişi birden yaratıcılığını çıkarıyor. Ben sinesteziyi de konuşalım derim. Demans son onu herhalde önümüzdeki hafta konuşacağız. E tabi tabi. Bu nevzuhur yaratıcılığa da Ama bana sorarsan zaman kalmadı. Şunu söylüyorum. Yani, Lütfen söyle ve e, bitire. E tabi. E, bazen hastalığın yaptığını, yani bazı beyin ve zihin işlevlerini devreden çıkartma işlevini, sizofrenin olduğu gibi veya diğer onları, bazı sanatçılar kontrol kendilerinde, olarak yapabiliyorlar. E yani, değil mi? İşte müptelalık da e, ilaç kötüye kullanmada muhtemelen bu bu tür faydası olanmış. Şey. Peki, e, gelecek haftanın vadini evet. e, verip artık mi? ayrılalım mı? Evet, tabii tabii. Tabii. E, hoşça kalınız efendim. Hoşça kalınız. Açık Bey. My brain is always ticking my brain. Nero Felsefe, Nero Ekonomi, Nero Hazırlayan ve Sunanlar: Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Just lets için açık radyo dinleyicisi Arif Badura teşekkür ederiz.